Devletimiz yöneticisiyle, hükümetiyle, milletimiz halkıyla efendim şu günlerde, şu yıllarda, efendim e, şu aylarda sevkalade mühim olayların içindeyiz. Yuvarlanıp gidiyoruz yani. Sevkalade dikkatli olmamız gereken bir devredeyiz. Bunun altında çizmek istiyorum. Zaten sizi bu çeşit eğitim toplantılarına çağırdığımız zaman konuları seçerken sizi yani meselelerden bir haber insanlar olarak kalmasınlar problemleri bilen agah uyanık Arif Efendim insanlar olsunlar diye bu toplantıları yapıyoruz Bu da bizim biraz ikaz vazifemizi yerine getirmek gibi olsun diye düşünüyoruz çok ciddi günlerde olduğumuzu bilerek kendimize çekileceğim vermemiz gerektiğini iyice aklımıza yerleştirmeliyiz her birimizin mutlaka son derece efendim kaliteli bir insan olması gerekiyor. Ve olanca müktesebatını İslam'ın yükselmesine tevcih etmesi, o çeşit çalışmalara katması gerekiyor. Biz bu çalışmaları topluca yaparsak bir, büyük bir güç elde edebiliriz. Şimdi ben bir dinleyici olarak bu ortak pazar... Efendim gümrük birliği vesaire meselelerinde Avrupa şu kadar devlet birleşmiş, şu kadar milyonluk bir efendim üretim imkanına sahip, muazzam bir e, ekonomik e, topluluk tabii siyasi askeri aynı zamanda topluluk oluşturmuş efendim filan e, bunlar söylüyorlar. Bakıyorum bir tek anahtara bağlı şey hani bütün fabrikanın çalışması bir şaltere bağlı olduğu gibi efendim bütün bu tehlikeler hepsi sıfırlanabilir bir tek şalter hareketiyle. Yani biz şuurlu olursak biz dikkatli olursak biz onların bize karşı yapacakları şeylere karşı uyanık olursak onların bize hiçbir zarar vermesi mümkün değil. Nasıl bir metotla çalışıyorlar? Mallarını üretiyorlar. Efendim petrol ülkeleri petrol zam yapınca petrolün e, zam farkını efendim fiyatlarına ekliyorlar. Bize mamul maddelerini daha pahalı satıyorlar vesaire vesaire. Tamam. Almazsak ne yapacak? Yani bütün başımızda gürültü patırtı kopuyor. Bunlara malı ben satacağım, sen satacaksın vesaire. E, Almadığın zaman iş bitiyor. Yani bütün oyunlar sona eriyor. Ben senin malını almıyorum dediğin zaman Efendim, yelkenleri suya iniyor. Onun için e, icabında sükutumuzun bir mana taşıyacağını, icabında kaş çatmamızın bir mana taşıyacağını, icabında bir mala boykot etmemizin, yani seni seyf eleyip kılıcı çekip de düşmana ya Allah diye saldırmak kadar mühim olacağını da bilmeliyiz. Biz bir işaret veriyorsak size veyahut alim, efendim, müteassıs kardeşlerimiz, yani o işareti net demela anlayıp ona göre hareket etmelisiniz. Çok kesin olarak söylüyorum, düşmanımızı biz besliyoruz. Yani İslam alemi olarak biz besliyoruz, Türkiye'de de biz besliyoruz. Her yerde böyle oluyor bu iş. Bizim gafletimizden istifade ediyorlar. Biz uyanık olduğumuz zaman ve müttefik olduğumuz zaman ve onlara kuvvet kazandırmayacak bir tavır sergilediğimiz zaman, takip ettiğimiz zaman onların bir şey yapması mümkün değil. Onun için Düşmanın malını almayın. Düşmanın imalatını almayın. Buna çok dikkat edin. Ben çarşıya pazara çıkarken elimi açıyorum, dua ediyorum. Yarabbi aldanmaktan, aldatmaktan sana sığınırım. Malım, bir Müslümanın, şey param, bir Müslümana gitsin. Ben de iyi bir mal alayım diye dua ediyorum. Buna çok dikkat edin. Her şeyi de almak zorunda değiliz. Çevremizdeki ihtiyaç sanılan şeylerin çoğu da suni ihtiyaçtır. Bu ekonomistlerin bir lafı var benim çok sinirlendiğim kitaplarının ilk sayfasında yer alıyor. İhtiyaç yaratılır diyorlar. Yani bir malın pazarlaması falan barış konusu olduğu zaman söyleniyor galiba bu. Yani ilk önce ihtiyaç yokken bir ihtiyaç meydana getiriliyor. Propagandayla, reklamla vesaireyle ondan sonra sürüm falan sağlanıyor. Ne demek? Yani ben aptal mıyım, çocuk muyum? Kanmam. Efendim o meydana getirilmek istenen suni şeye uymam. Bir tane yani insanoğlunun midesinin hacmi iki yumruk kadar. Efendim, ekmekle, üçte biri zaten suyla dolacak. Üçte biri boş kalacak. Üçte biri de e, sadece bir sütle bile olsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve gelirmiş, yiyecek bir şey var mı? İşte birazcık süt ver ya Resulallah. Süt içermiş, tamam hurma yemiş, tamam yani o kadar fazla gıda, bu kadar çeşitli garnitür, bu kadar salata, bu kadar vesaire, bunların hepsi <gülüyor> suni olarak meydana getirilmiş, o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Suni olarak meydana getirilmiş şeyler. Biz bunlara karşı frenlersek kendimizi ve frenlemeyi Türkiye'de yaygınlaştırırsak birçok problemi buradan da halledebiliriz. Yani karşı taraf istediği kadar çırpınsın ve birçok düşmanı da o suretle bize getirebiliriz. Şimdi Allah'ın emirleri içinde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin tavsiyeleri içinde dikkat etmediğimiz bir nokta daha var. İhsan. İhsan Arapçada bir şeyi güzel yapmak demek. Hüsn güzel olmak demek. Hasene, yahsene efendim güzel oldu. Efendim mesela mesela hasenet ahlakuhu diyoruz. Ahlakı güzel oldu demek. Ahsen de güzel yapmak demek bir şeyi. Şimdi Allah inna Allahi keteben ihsane ala kulli şey yani her konuda onu güzel yapmayı Allah müminlerin boynuna bir vazife olarak yazmıştır. Biz bundan biraz uzak duruyoruz. Yani bir şeyi güzel yapmak. Meşhur Cibril hadisi şerifi var. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Cebrail aleyhisselam bir beyaz tertemiz kıyafetli insan suretinde Ashab-ı kiram ile Peygamber Efendimiz otururken geliyor da iman nedir, İslam nedir, İhsan nedir Efendim kıyamet ne zaman kovacak, alametleri nedir diye sorular soruyor, gidiyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz, bu Cebrail de size dininizi öğretmek için bu soruları sordu. İman nedir? Tamam. İhsan nedir? Tamam. İhsan nedir? Diyor. İhsan nedir? Yani buradaki ihsan, biraz derin düşünürsek, yani biraz daha böyle klasik açıklamaların yani ötesinde başka şey var mı diye düşünürsek ne demek? İhsan, yani Allah'a kulluk etmekteki insan soruluyor burada. Çünkü insan her şeyde var. Ketebel ihsan. Allah ihsanı her şeyde yazmış. Ama burada ihsan nedir? En te abudallaha ke enneke terahu <gülüyor> terahu fe innehu yerake. Allah'a Allah görüyormuş gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Demek ki ibadette ihsan kastedildiği cevap cümlesinden anlaşılıyor. Şimdi biz ibadette ihsana dikkat edeceğiz. Ben Mısır'dan duyduğum üzere burada namaza dururken, yani vücudunuzla kıbliye yöneliyorsunuz, kalbinizle de Allah'a teveccüh edin demiştim. Bir arkadaş çok duygulandım ondan, tüylerim diken diken oldu diyor odada konuşurken. Şimdi ibadette ihsan tabi namazın adabına, elkanına, zahiri, batını, efendim şartlarına, riayetler namazı kılmak. Ama ihsan burada kalmıyor. Her şeyde var ihsan. Yani Allah ihsanı her şeyde Müslümanlara yazmıştır. Yani her Müslüman her işini en güzel yapacak. Eğer kılıç ustasıysa, tülbenti havaya attığı zaman, kılıcı altına tuttuğunda kılıç, tülbenti kesecek kadar keskin olacak. Düşmanın kılıcıyla çatıştığı zaman, düşmanın kılıcı ikiye kırılacak. Ama bizim kılıcımız çeliğinin ihsanı dolayısıyla, güzelliği dolayısıyla kırılmayacak. Kumaşımız halis olacak. Efendim çalışmalarımız bir arkadaşımız anlatmıştı. Dünya üzerindeki çalışan insanların verimliliğini, gerçek çalışmasını ölçmüşler. Efendim, Suudi Arabistan'da 8 saat çalışan bir işçinin gerçek çalışması 45 dakikaymış. Yani 7 saat 15 dakika dalga içiyor, çay içiyor abdest alacağım diye gidiyor. Namazı güzel kılacağım diyor. Namazı güzel kılıyor ama memuriyeti çirkin yapıyor. Yani namazda insan var, amelde ishaet var. Kötülük, kötü durum var. Onu fark etmiyor. O tezadı anlayamıyor. Bir şey. Türkiye'de de 4 saat falanmış. Yani 8 saat çalışmanın gerçek karşılığı 4 saat. Japonya'da bu çok yüksek seviyedeymiş, Amerika'da 7 saatmiş falan. rakamlar 3 aşağı 5 yukarı değişebilir ama bu bize bir şeyi gösteriyor muhterem kardeşlerim. Her şeyde ihsan var. Güzel yapma prensibi var. Biz bu güzel yapma şuuruna sahip olalım. Yazımız güzel olsun. Sözümüz güzel olsun. İşimiz güzel olsun. Evin reisiysek kocalığımız güzel olsun. Efendim Hanımsak hanımlığımız güzel olsun. Çocuksak evlatlığımız güzel olsun. Tüccarsak tüccarlığımız dillere destan olsun. Her şeyimiz güzel olsun. Ve bunun güzel olmasına dikkat etmemiz lazım. Bunun başarımız için temel bir prensip olduğunu unutmayalım. Yani en kırmızı alarm, bizim en e, tehlikeli durumda olduğumuzu gösteren alamet, Avrupalı'nın ihsanda, birçok meseledeki ihsanda bizden ileri olmasıdır. Bizim de isaet durumunda olmamızdır. Kötülük yani. İslam'ın karşılığı da isaet. Su kötü yapmak, seyyi e, kelimesi. Aynı kelimeler şeyden kökten çıkıyor. İyi yapmaya dikkat edelim. Elimizi kolumuzu sıvayalım. Eylül Besmele'yi çekelim. Yaptığımız işi güzel yapmaya dikkat edelim. Çok güzel olmalı. Bir tane olmalı. Birinci olmalı diye yarışalım. Hani hayırda yarışmak şeyinden efendim. Bu şuuru yerleştirmemiz gerekiyor. Şeyi de düşmanları da başka türlü yenebileceğimizi sanmıyorum. Yani adam bizden daha çok çalışıyor. Dört saat daha fazla çalışıyor. Bizden bir şeyi çok daha güzel yapıyor. Bizden daha çok okuyor, efendim, bizden daha çok inceleme yapıyor, ondan sonra biz onu geçeceğiz. Öyle şey olmaz ki, yani bu kanun ilahiye, sahi kanuna aykırı bir şey. Biz ne yapacağız? Biz onlardan daha çok çalışacağız. Saat olarak daha çok çalışacağız, efendim kalite olarak daha çok çalışacağız. Bir arkadaşımız söylemişti, Burada mı duydum? Başka bir yerde mi duydum? Şu anda tereddüt ettim. Herhalde burada yazmıştık. Japonların 1890'lı yıllarda e ekonomileri, ticaretleri %90 yabancıların elindeymiş. Mustafa bir söyledi galiba. E şimdi çok önemli bir şey. %90 yabancıların elindeymiş. Bunu almaya azmetmişler. Japonlar şey bir millet, mutaassır bir millet. E biz de mutaassıbız elhamdülillah. Yani bizim de İslam taassıbımız Japon'dan aşağı kalmaz. Biz onlardan daha mı az azimli, ihlaslı şeyiz? Kısa bir zamanda 20-30-40 yıl içinde efendim %90'nın %80'ini almışlar. Yabancı payını %10'e düşürmüşler. Ama nasıl çalışmışlar? Düşmanı yenmek kolay mı? 90 avantajı elde etmiş olan düşmanı Geriletmek kolay mı? Kolay değil. Nasıl yenmişler? Yüzde bir kazanca razı olarak. Yüzde bir kazanca razı olarak çok fedakar çalışarak karşı tarafı pes ettirmişler. Yani adam iflas etmiş. Bu yüzde bir karla, malını alıp sattığına göre bu o kadar karla yaşayamadığı için pes etmiş ve sahi terk etmiş oluyor. Şimdi bizim öyle fedakar çalışmamız lazım. Japon'un ee, tabi misal göstermek olabilir. Yani ilim Çin'de bile olsa alınır. Japon'da da alınır. Japon'da da alınır. Çin ile Japon arasında bir adırlık mesafe var. Yani bu bir şeydir. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Ee, geçen gün gazetelerde acı bir haber vardı. Bodrum veya Marmaris'teki bir hakimin karısı efendim Türkler aleyhinde, genç işte Türk belki değildir ama yani e, hakim karısı, işte Türk ismi Türkler aleyhinde bir kitap yazacakmış. Bunu da gidip Yunanistan'da neşir edecekmiş. Çünkü orada daha, daha çok tiraj sağlar diye düşünüyormuş. Bayağı kötülüyor Türkleri. Diyor ki Türkler cinsel tacizi de kendilerine şey edilmiş insanlardır. Yani adet edilmiş insanlardır diyor. Tabi Bodrum Marmaris öyledir. Yani oralara Müslümanlar yaz aylarına gidemiyor. Ben biliyorum. O beldelerden bazı kimseler Allah rızası için hicrete karar vermişler. Çoluk çocuğumuzu burada İslami hayatta devam ettiremeyeceğiz diye İslami hayatı sürdürdürdükleri başka beldelere gitmişler. Doğrudur. İşi içip kenarda yatıyorlar. Maya öyle geziyorlar. Şu, böyle rezalet, şöyle rezalet. Doğrudur. Şimdi efendim e, bir de demiş ki o kadın, o hakimin karısı e, Yunanistan'a gidip Türkler elejine kitabını yaşayacak olan kadın efendim e, Türklerde demiş ee, okumama şeyi vardır, adeti vardır demiş. Okumazlar demiş. Yani çok kitap okumak filan gibi bir şey yok. Ee, kaygıları yoktur demiş. Sözlerini e, tam böyle kupuru kesmek lazımdı. Burada göstermek lazımdı aslında sizlere. Kadına çok kızıyorum. Ben onun için bir toplu proletosu da e, tertiplemek filan diye düşünülebilir diye hatıramdan geçirdim ama sözleri doğru. Ne yapalım? Yani, e, tabii düşman insanları e, hatırını, gönlünü kovlayacak değil ya, okumuyoruz. Okumuyoruz, çalışmıyoruz, araştırma yapmıyoruz. Şimdi bilimsel bir araştırmanın ilk şartı o konudaki bütün mevcut bilgiyi toplamaktır. Mevcut bilgiyi toplamadan, bilmeden, onlara vakıf olmadan ileri bir adım daha atılamaz. İlmin şartı budur. Yani ilk önce mevcut bilgileri toplayacaksınız. Sizin yazdığınız yazı, sizin yazdığınız kitap mevcutlardan daha geriyse sebebi budur işte. Mevcutları okumamışsınızdır. Efendim, ondan dolayıdır. Çok kitap okuyacağız. Muhterem kardeşlerim. Kitap okumaya efendim namaz gibi bir zaman ayıracağız günümüzde. İki saat diyebilirsiniz. Bir saat diyebilirsiniz. Bir saat bile okusanız efendim bayağı bir şey gerekir. Hatta ben biraz Hatırda kalsın diye bir şeyle söylüyorum. Evinizdeki takvimin yaprağını o gün ezberleseniz, o gün takvi, takvim yaprağını kopardığınız zaman, arkasındaki bilgileri ezberleseniz bir sene sonunda alim olursunuz. Bir saat okursanız çok daha iyi olur. Çünkü düzenli çalışarak başarıları elde etmişlerdi büyük alimler. İşte bu efendim i̇bn Sina, meşhur efendim eserini böyle yazmış. Batı'daki filozoflar Şöyle çalışmış, böyle çalışmış, günde 2 saat metotlu çalışarak filan, ama muntazam çalışarak, okuyarak yapmışlar bu işi. Onun için mutlaka kendinizi geliştirecek, kendi sahanızda size yardımcı olacak, dini bilginizi arttıracak, kitaplar okuyacaksınız. İsterseniz şöyle bir pazarlık yapalım sizinle. Bir saat dünyanı, dünyanız için okuyun, bir saat dininiz için okuyun. Yani bir saat ihtisasınız için günde efendim. Emirse emir hani ölüm emre itaat filan diye bu kürsüde de böyle bize de bir bir şeyler soktular. efendim. E, emirse emir telakki edin, rica ise rica efendim, dua ise dua, temenni ise temenni. Bir saat dini bilgi okuyun her gün, bir saatte mesleki şahsi bilginizi genişletin lütfen. Bilgili olun. Yani bir tasavvut olun, alim olun. Çünkü bu adamları başka türlü yenemezsiniz. Ben İlha Edebiyat Fakültesi'nde talebeyken, o bir Alman geldi. Türkçe konuşuyor bizimle. Alman, Türkçe konuşuyor. Ve o da Almanya'da bizim Edebiyat Fakültesi'nde talebe olduğumuz gibi bir fakültede talebeymiş. Diyor ki, ben diyor, bir fakülte bitirdim, bir fakülte daha bitirmek zorundayım çünkü iki fakülteyi bitirmezsem Almanya'da kolay kolay ekmek bulamam diyor. İdi o zaman. Yani 30-40 sene öncenin sözünü söylüyorum ben. Efendim iki fakülte bitirmek. Yunanca biliyormuş, zaten onların kültürlerinin temeli olduğu için mutlaka okuturlar. Efendim Latince biliyormuş. Efendim gelmiş Türkçe öğrenmiş, Arapça, Farsça çalışıyor. Efendim şarkiyat e, dillerini yani seçmiş kendisine ve tabi Avrupalı olduğu için Fransızca biliyor onları da okuyorlar İngilizce biliyor e düşünün İngilizce Fransızca Almanca bilen Arapça Farsça Türkçe bilen Yunanca Latince bilen bir talebe ile bizim edebiyat fakültesinin en çalışkan talebesinin durumunu bir yan yana getirin bunlarla başa çıkamayız biz bu hal ile, bu gidişle, bu kafayla biz bunlarla başa çıkmamız mümkün değil. İslam'ı temsil etmemiz de mümkün değil, Müslüman'ı, İslam'ı cihana hakim kılmamız da mümkün değildir. Onun için e, bu misalleri önümüze koymalıyız, masamıza koymalıyız ve öyle çalışmalıyız. Çok okumamız, iyi eğitilmemiz, müteassıs olmamız şart. Bunun dışında birlik ve beraberliğimiz şarttır biz şahsen kendimiz bazı çalışmalar yapıyoruz. Bir tekke olduğumuz halde bir tekke gibi değil de holding gibi çalışıyoruz. Efendim, İşte bu şeyi tertipleyen İSPA turizm şirketidir. İskender Paşa efendim, turizm ve seyahat şirketidir. Burayı tertipleyen bu bizim bir şirketimizdir. Biz bununla çeşitli faaliyetler yaptık. Yurt dışından gelen bir misafir profesör Bizim faaliyetlerimizi gördü de en çok dedi sizin kurduğunuz şirketler içinde en çok İSPA'yı beğendim dedi. Bunu çok iyi düşünmüşsünüz dedi. İnşallah yani e, bununla birçok hizmetleri düşünüyoruz. Bunun gibi efendim daha birçok şirketlerimiz var. Bunları birlik ve beraberlik içinde geliştirmemiz lazım. Yani bunlara sizin de katılmanızı temenni ederiz öğrenip katılmanızı, sermaye olarak katılmanızı temenni ederiz. Şube olarak katılmanızı temenni ederiz. Ve yenilerini açmanızı temenni ediyoruz. On küsur şirketimiz var. Bundan önceki e, aile eğitim e, programımızda Akbük'te, Akbük köy, koyunda, yine böyle beş yıldızlı bir otelde efendim ...çok güzel sonuçlar çıkmıştı ve... ...AK Radyo... ...yani AKRA... Efendim, ...Radyo Televizyon Şirketi'ni kurmuştuk... ...Allah razı olsun onun kuruluşuna... ...katkılarınız olmuştu... İçinde, ...içinizde büyük kasalarda bulunan... ...kardeşlerimiz var... ...şimdi bu e, radyolarımızla... Efendim, ...yayın yapıyoruz... ...buradan duyuluyor galiba değil mi... Ee, ...İstanbul'da, Konya'da... ...İzmir'de... ...müterif şekillerde yayınlar yapıyoruz... ...ve çok güzel... Sonuçlar alıyoruz. Çok memnunuz. Dinleyiciler de memnun. Biz de bu atılımdan efendim, memnunluk duyuyoruz. Onun için e, şirketlerimizi düşünün, öğrenin efendim ve e, onlara katılmanızı, ne yolda olacağınızı düşünün. Katılın. Yeni şirketler hakkında tekliflerde bulunun. Bakın Japonların ileriliğinin bir alameti de bir sene içinde şu kadar patent müracaatı var. Rakamları unuttum. Efendim, 220. 320 bin patent miraciyeti var. Bizim 2 1200. 1200. Şimdi biz burada Japon'a nasıl diyeceğiz? Adam 320 bin tane yeni bir şeyi yapmayı hazırlamış, dosya haline getirmiş, müsaadesini almak için daireye müracaat ediyor. Biz 1200 tane. Kaliteler de ayrı. Yani alalım bu 1200 taneyi, oradan da 1200 tane alalım, birbirleriyle kalite bakımından da karşılaştıralım bakalım. Yani orada da geriyor. Böyle Müslümanlık olmaz, böyle Müslümanlığı temsil etmek olmaz, böyle İslam'ın bayraktarlığı, mücahitlik olmaz Mustafa kardeşlerim. Yani onun için e, şey e, büyük şirketler kurarak, efendim büyük çalışmalar yaparak, ciddi çalışmalar yaparak yapmamız lazım e, hizmeti e, ve sonucu ancak öyle alabiliriz. Bir de e, ben e, yurt dışına açılmasının e, Cemaat olarak, efendim, ümmet olarak çok büyük bir mecburiyet olduğu kanaatinde. Yani Ege denizi, efendim, Suriye, Irak hududu, doğuda Ermenistan, Azerbaycan, efendim, Nahçıvan, bilmem ne hududu, kuzeyde Karadeniz vesaire. Biz buraya sığmayız. Böyle bir şey olamaz. Zaten bir arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi. Yani meseleleri Türkiye çapında düşündüğünüz zaman hiçbir şekilde İslam'a hizmet edemezsiniz. Güzel hizmet edemezsiniz. Mutlaka, yani çok geniş düşünmek gerekiyor ve bizim de yurt dışına açılmamız gerekiyor. Bu yurt dışına açılmayı mutlaka sağlayacağız. Ama biz şu toplantıya yurt dışına açılmanın elle tutulu bir müşahhas misalini hazırlayıp Size getiremelik. Bu bizim eksiğimizdir, kusurumuzdur. Biz yurt dışına açılmak istiyoruz. Nasıl bundan önceki toplantıda Akra'yı kurmuşsak e, radyo-televizyon şirketini bunun için de şunu yapıyoruz diyememenin üzüntüsünü taşıyorum ben. Ama yurt dışına açılmamız lazım bizim. Öyle olmalıyız ki hani bir gemiyi, bir kayı muhtelif yerlerden Dubai'ye bağlarlar, iskeneye bağlarlar filan de emniyet altına alırlar. Türkiye'deki emniyetimiz içinde bu şart. Yani muhtelif dış, sağlam yerlere bir takım bağlantılarla bağlı olmamız lazım. E, Ahmet Davutoğlu kardeşimizin e, ben böyle Malezya'da bulunmasını bir Efendim Allah'ın büyük bir şeyi olarak görüyorum. O, oradaki ilim adamlarının adedinin birkaç yıl içinde böyle 80'e kadar yükselmesini çok güzel bir şey olarak görüyorum. Çünkü senelerce önce ben bir yazı yazmıştım. Bizim bilmediğimiz bir uzak doğu alemi var orayla ilgilenmemiz lazım. İslam aleminin de nüfus yoğunluğu zaten orada demiştim. Yani İslam alemini biz düşündüğümüz zaman hemen Mekke, Medine çevresini olarak düşünüyoruz ama nüfus yoğunluğu burada değil. İslam aleminin ağırlıklı nüfusu, yani en çok Müslümanlar nerededir diye şöyle bir teraziye koyarsanız, Güneydoğu Asya bastırıyor. Çok önemli. Malay dili 300 milyon kişinin 200 milyon mu? 300 milyon 200 milyon kişinin konuşulduğu gibi değil. E, Malayca öğrenmemiz lazım. 200 milyon az bir şey değil. Bazı kimselerin Malayca öğrenmesi lazım. Ve orayla ilgilenmemiz lazım. Orayla ilgilerimizin geliştirmesi için bu işler ilgilenebilecek kimler varsa içinizde düşünün. Bu bir efendim e, şeydir, fırsattır. Ahmet Bey ile irtibatınızı geliştirirsiniz, sorarsınız, öğrenirsiniz. Orası sağlam bir şey olarak görüyorum. Bağlantı yeri olarak görüyorum. Bir. İkincisi, ben bu toplantıya gelmeden birkaç hafta önce Sudan'daydım. Efendim, dün akşam da Sudan'la ilgili e, hasıralarımı, benden e, izlenimlerimi yeni tabirle efendim, dinlemek istedi arkadaşlarımız. Ben de onlara bazı şeyler anlattım. Temenni ederdim ki biz geniş zaman olsaydı burada hepinize topluca anlatsaydım. Sudan bizim için çok önemli bir ülkedir. Bunu bütün mütehassız kardeşlerimiz ittifakla beyan ettiler. Sula bizim için çok önemli bir ülkedir. İslami bakımdan kuvvetlidir. Efendim Arapça dili konuşan bir ülkedir. Bize sevgileri vardır. Bizimle tarih beraberliği vardır. Tarihte beraber bizimle omuz omuza çile çekmiş bir millettir. Şu anda geridir birçok bakımdan gelir. Söylediğim şeyler bakımından da gelir. Çalışma prensipleri bakımından vesaire vesaire olabilir. Efendim, tencere ve kapağı gibi biz e, ne, ne yapalım? Yavaş yavaş düzeleceğiz. Efendim, Sudanlı bir kuvvetli odak olarak görüyorum. Orayla ilgilenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'yı çok önemli bir bölge olarak görüyorum. Zaten Almanya'da efendim 2 milyon Türk var. Fransa'daki miktarı bilmiyorum ama Cezayir vesaire Müslümanlarla 4-5 milyon Müslüman var Fransa'da Efendim Hollanda'dan gelmiş kardeşlerimiz var Belçika var, İsveç var, Danimarka var Oraları gezdim gördüm Avrupa bizim asla ihmal Edemeyeceğimiz bir bölgedir Çok önemli bir bölgedir Mutlaka orayla çok daha kuvvetli bir şekilde ilgilenmemiz lazım kim bilir olur olmaz efendim bizi yutarlar yutmazlar ne olursa olsun. Yani yutsalar bile hani en lezi en negatif en böyle olumsuz şartlarla yani istilaya bile Allah saklasın uğramış bile olsa Müslümanlar Avrupa önemli. Avrupa ile ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor ve Avrupa'dan yani Müslüman olanlar var. İşte 80 bin kişiyi Hamidullah hocamız efendim Müslüman olsunlar diye gayret etmiş ve bunu sağlamış elhamdülillah. Onları Müslümanlığı tanıtıp İslam'a çekmek için çalışma yapmak zorundayız. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin korunması için çalışma yapmak zorundayız. Müslüman kalmaları için 3. jenerasyonun, yani 3. Efendim dilini ve dinini öğrenmeleri için çalışma yapmak zorundayız. Bu hususta sizden işbirliği ve yardım destek istiyoruz. Ben birkaç yazı önce, dergilerin birisinde dedim ki şey, şeyde, Avrupa'da bir Mehmet Zahit Kodku Kültür Merkezi kurmak istiyoruz dedim. İnşallah bu yazın şu sırada herkeste bir şeyde olduğu için yani tatilde olduğu için Türkiye'ye geldiği için gitmiyoruz. Yazın sonunda veya sonbaharda Almanya'ya gitmemiz lazım. Böyle bir merkezi kurmamız lazım. Ve Almanya veya Hollanda veya Efendim, Danimarka veya Fransa yani hepsi için bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ben e, senelerce önce henüz daha 1987'den önce yani e, Ankara İlahiyetten emekliliğimi istemeden önce bizim arkadaşlara demiştim ki her biriniz bir ülkeyi kendinize e, hobi olarak yani seçin. Bu İslam ülkesi olabilir. Her Müslüman ülke olabilir. Mesela Hollanda'yı seçebilirsiniz. Mesela İspanya'yı seçebilirsiniz. İtalya'yı seçebilirsiniz. Malta'yı seçebilirsiniz. Efendim filan. Cezayir seçebilirsiniz. Bu seçtiğiniz ülkenin her şeyini öğrenmeye başlayın. Literatürünü biriktirin. Kütüphane'miz o ülkeyle ilgili olsun. O ülkenin dilini öğrenin. İnsanını öğrenin o ülkenin, ülkenin tarihini öğrenin, kültürünü öğrenin, o ülkede Müslümanlar varsa onlarla tanışın, o ülkede Müslümanlar yoksa, o ülkeye İslam'ı nasıl götürürüm diye düşünmeye başlayın. Ve mümkünse demiştim, burada da bir iki gün önce ahir konusu oldu, mümkünse oradan birisiyle evlenin ki kayınpeder, akraba vesaire filan olması dolayısıyla oradaki yeriniz de sağlam olsun. Böylece yani her yeriyle irtibatımız olsun demiştim. Aynı sözü şimdi e, burada da söylüyorum. E, ve şimdiye kadar çok kuvvetle bunu takip etmediğimden de kendimi üzüntü duyuyorum. Keşke kuvvetli bir şekilde takip etseydik de şimdi her ülke ile ilgisi olan 15-20 tane o ülkenin dilini, tarihini, meselelerini bilen kardeşlerimiz olsaydı. Bakın Suriye bizim sınır komşumuzdur. Emin olun Suriye'yi bile bilmemiz gerektiği kadar bilmiyoruz. Ben ile ilgili bir batılının tahlilini okudum. Bir gazetede böyle 28 Efendim gün devam eden tefrika halinde o kadar ince tahlil etmişler. O kadar güzel biliyorlar ki bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Onun için böyle bir ülkeyi seçmenizi, bu ülke Afrika ülkesi olabilir, Amerika olabilir, Güney Amerika olabilir, efendim Asya ülkesi olabilir, Orta Ortalık Asya diyorlar şeyler. Bizim oradaki Türkler. Ortalık Asya ülkeleri olabilir. Çin olur, Japonya olur vesaire. Hepsi olabilir. Ama bir yeri seçin. Orayla ilgili çalışmalar yapın. Ben Avrupa'yı bizim için çok yakın olması Dolayısıyla önemli bir ülke görüyorum. Büyük tehlikeler de oradan gelebileceği için önemli. Büyük faydalar da sağlayabileceğimiz, evvefa sağlayacağımız için önemli. Amerika'yı çok önemli bir ülke olarak gördüm. 4-5 Amerika'ya gittim. Niyetim orada kalmaktı. Yani maliyette Amerika dünyada böyle efelik yapıyor. Her yere fermanını efendim e, infaz ettiriyor. Efendim bir gidelim burada bir çalışma yapalım demiştim. Baktım yani benim şartlarım dolayısıyla orada hizmet etmem mümkün olmayacak. Döndüm geldim ama Yusuf Siyah kardeşimiz orada güzel hizmet ediyor. O çeşit hizmet eden insanlar olabilir. Amerika'nın ihmal edilmemesi lazım. Amerika'da bugün Müslümanlar kilit grup halindedir. Yani istedikleri partiyi seçtirebilirler. Cumhuriyet veya Demokrat Parti'den efendim, istediklerini iktidara getirebilirler. İktidara getirecekleriyle de pazarlık yaparak istedikleri avantajı Yahudilerden daha iyi alabilirler. Ama bunun için şuurlanmaları lazım. Bunun için de birilerinin Amerika üzerinde çalışması lazım geliyor. Müslümanlardan bazılarının kuvvetli bir şekilde çalışması gerekiyor. Tabi orta Asya ülkeleri önemli. Zaten oraya hevesme giden pek çok kardeşlerimiz oldu. İşte derece yurt dışına açılmamız ve oralarda sağlam mekanlar, efendim barınaklar, yığınaklar, sığınaklar elde etmemiz lazım. Yani Türkiye'yi de batırmamak için, battırmak için, yani Batırmak isteyenlere engel olmak için de bu lazım. Yani kayı 3-5 yerden şeye bağlarsanız babalara kenardaki o zaman kayı su azı batmaz yani. Şeyde durur hiç olmazsa. Onun için yurt dışına açılma şeyini de not almanızı, bunu nasıl yapabileceğinizi kendi kendinize sormanızı, kendi çapınıza bunu takip ettirmeye çalışmanızı rica ediyorum. bu çeşit toplantıların e, daha geniş çapta efendim daha sık olarak yapılmasını da temenni ediyorum. Allahu Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. E, hepinizi sevdiği razı olduğu amelleri işleme muvaffak eylesin. Ömrünüzü veza ibareye uygun geçirmenizi nasip eylesin. E, dünyada da ahirette de mutlu ve bahtiyar eylesin. Sevdiklerinizle evladı iyaliniz Ahbabı yaranınızla beraber bahçıvan olun. Allah talih ceteri iki da... aziz eylesin. İslam dergisini benzer bir dergi olarak çıkaramaz mıyız? Her şeyi yapabiliriz ama maddi imkanlara bağlı. Bunun benzer bir dergi için çıkması demek, İngilizce neşre edilmesi demektir ve yurt dışına yayılması demektir. Yayılan yerlerden parasının gelmesi demektir ve e, efendim bu paranın da böyle muntazam bir sirkülasyon dönüşüm, deveran içinde e, derginin sıhhatle yürümesini sağlayacak bir tarzda e, işlemesi gerekir. Bu olmadığı için biz ilim Sanat Dergisi'ni bile öğrentiye aldık. Yani e, dergi çıkarmak kolay bir şey değil. Yani şu kadar adet dergi, 100 bin adet dergiyi bastıracağınız zaman şu kadar kamyon, şu kadar ton kağıt gerekiyor. E, kağıdı da e, efendim peşin parayla alıyorsunuz veya efendim büyük meblağlarla alıyorsunuz. Bir sayı çıkartıyorsunuz, iki sayı çıkartıyorsunuz, üçüncü sayıda pes diyorsunuz. Türkiye'deki İslami dergilerin pes etmesinin sebebi Anadolu'ya giden dergilerin paralarının geriye gelmemesidir. Anadolu batığına saplanmasıdır dergilerin. İki yıl sabrederler. İlk topladıkları açılış sermayesiyle, başlangıç sermayesiyle iki yıl 24 sayı kadar çıkartabilirler. Ondan sonra Oradaki kitap evleri paraları göndermediği için dergiler batar. Bu, bu da Müslümanların zaaflarından bir tanesidir. Yani İslami cephe, İslami cephe ama mali meselelerde gayri İslami e, şekillerde çalışıyorlar. Benim paramla kitap evinin sahibi şey alır, efendim, otomobil alır, onun üstüne biner, sefa yapar, ben de burada cefa çekerim. Yani benim paramı o kullanır. Ben e, param geri gelsin de, kağıt alayım da Neşriyat yapayım diye burada inlerim Kağıdı alamayınca da derginin frenine basarım. Üç ayda bir çıkartırım. Altı ayda bir çıkartırım. Senede bir çıkartırım. Mesela bundan ibaretti. Zenginin birisi, bir petrol kuyusuna sahip birisi gelsin, desin ki parası benden tamam, dünyanın en güzel İslam dergisini çıkartmaya hazırız. İngilizce olarak. Hatta her birden çıkartabiliriz, Almanca, Fransızca vesaire. Çünkü buna yakın kadromuz var ama paramız yok. İhvanımız, ahbabımız, yaranımız var ama bütçemiz yok. Parayı sağlayın. Biz para sağlamak için bu şirketleri kuruyoruz. Yani parayı sağlayın derken para sağlamakta kendimiz çalışma yapmıyoruz manasına değil. Bizim kurduğumuz bütün e, ticari şirketlerin amacı vakıf faaliyetlerinin kimseye muhtaç olmadan devam etmesini sağlamak içindir. Bizim e, İslam dergisi 14 yıl devam ediyorsa 12 yıl devam ediyorsa böylediriz şeyden dolayı devam etmek denemiyorsa iki yılda biz de batardık. Biz de çıkamazdık ama biz de yavaşlamışızdır. Çünkü efendim büyük krizler, büyük darbeler oluyor. O ekonomik darbeleri atlatırsanız bile yere alıyorsunuz. Para meselesidir. Yani mali finansman meselesidir. Bir zengin efendim veya bir grup arkadaş biz bunu efendim sağlarız derlerse değnen bir dergi çıkartırız ve çok faydalı olur. Büyük fayda sağlar kendimize de fayda sağlar. Bizim de ufkumuz açılmış olur. Dünyayı tanımış oluruz. Dünya Müslümanlarıyla diyaloğumuz gelişmiş olur. Efendim büyük faydalar sağlar. Ee, Mehmet Said Avrupa Külliyesi için yardım kampanyası başlatalım. Tarihler alalım. Bu başlangıcı değerlendirelim diyor bir arkadaş. Ee, olabilir ama bu böyle patladık böyle e, kolay olmuyor. Yaparsanız da memnun oluruz. Yani şeye Avrupa'ya sonbaharda gittiğimiz zaman cebimizde böyle bir neblağla gidersek, oradan bir yer alacağız. Bir merkez kuracağız. Kültür merkezi olacak. Efendim, daha başka faaliyetlerimizin merkezi olacak. İyi bir şey olur. Aynı şeyi Sudan'da da kurmayı düşünüyorum. Yani şey olsa, mali imkanımız çok olsa, onu da sağlasa Afrika'ya doğru da bir açılmış olurduk, iyi olurdu diye düşünüyorum. Muhterem hocam, bu eğitim programlarında bu otellere verilen paralar. Değişik bir şekilde toplansa kendi tesislerimizi kurup kendi tesislerimizde bu kampların yapılması durumu nasıl olur? Kendi tesislerimiz yok. Böyle tesislerimiz. Efendim, biz bir keresinde şey dedik, yani bu beş yıldızlı oteldir bunlar. Dedik ki çok yıldızlı otellerde yapalım bu toplantıları. Yani yüzünün altında çadır kuralım. Geniş bir alanda. Herkes gelsin dedik ama ona da herkes gelemiyor. Çünkü bakın ben hastalandım, babam hastalandı. Bizim arkadaşların içinden bazıları rahatsızlandılar. Taçı Bey rahatsızlandı biliyorum. Genç arkadaşlardan rahatsızlananlar var. Yani biraz da eğitimi yapacaksak bir takım şeyleri atlayıp eğitimi yapmaya geçmemiz gerekiyor. Efendim, tasarruf yapacaksak tasarrufu başka yerde yapmamız gerekiyor. Şimdi bu otellere verilen paralar çok değildir. Bu verdiğiniz para ne kadardır bilmiyorum ama yani diyelim bir buçuk milyon olsun. Ne kadar? 2 milyon yüz bin. Dün, dünkü efendim açık oturumda bunlar ödenmiştir. O açık oturum o kadar güzeldi ki 5 milyonluk iki 2,5 milyon kardasınız bir kere. <gülüyor> çok olarak. Ondan sonraki <gülüyor> De yanınızda başka karlardır herhalde 20-30 milyon karla dönüyorsunuz bu bir karlılığı biraz la biraz da gerçek olarak şöyle hesaplıyoruz bir ekonomik karlılık maddi yani para yönünden karlılık iki sosyal karlılık Efendim üç kültürel karlılık Dört, dini karlılık sevap çeşitli yönlerde ölçüyoruz yani bazı bakımlardan e, dini meblaları verirsiniz, paraları verirsiniz ama sevap alırsınız. Cekat verirsiniz, sevap alırsınız. Cihada para verirsiniz, sevap alırsınız. Masraf gibi görünür ama öbür taraftan kazançlıdır. Şimdi bizim bu oteller şöyle oluyor. Bir kere gelen kardeşlerimizin başka sıkıntılar çekmemesine yardımcı oluyor. Konforu tamam olduğu için. Ama çok yıldızlı otele çağırdığımız kardeşlerimizden zatürreye olanlar oldu. Yani şey, Kovada kampında ilk akşam yatacağız hocam yorgan getirelim mi dediler ne var dedim yani battaniyemiz var sarılırız, Düzüm yok dedim ben ama kazın ayağı öyle değilmiş bizi tir tir titredik, ertesi da yeni yorganlar, yiyin yataklar getirdik, tabi biz hoca olduğumuz için bize iltimas geçiyorlar, getiriyorlar öbür kardeşlerimizden zatürriye olanlar oldu e, demek ki e, onu e, yani birçok yönlerini düşünmek gerekiyor Burada o problem olmuyor. Sonra bu kadar büyük bir organizasyonu her yerde yapamıyorsunuz. Bunun yani yemek önünüze geldi, belki beğendiğiniz, belki beğenmediğiniz yağını, tuzunu vesairesini filan ama yani siz bunu dışarıda kendiniz yapmak istediğiniz zaman kocaman bir mutfak organizasyonu gerekecek. Bu kolay bir şey değil. Öyle e, veya bu yemekleri siz ailenizle kendi başınıza bir gezme yapacak olsanız efendim şu kadar gün yediğiniz yemekler, kahvaltı, yemek vesaire, onların hesabını yapsanız, 5 milyon çoktan geçer. 10 milyon olur, 15 milyon olur yani. Ee, şey, aslında rantab oluyor, yani verimli oluyor bu çeşit şeyler. Biz muhtelif yönlerini hesapladık bu işin. Büyük oteller olduğu için en büyük otelleri tutmaya çalışıyoruz. Mesela Akbuk'taki otel 1000 kişilikti, gene de yetmemişti. Başka otellere kaymıştı. Tabi Temenni ederiz İnşallah çok ıı, soğuk olmayan, ılıman iklimli yerlerde herkese hitap edecek. Yani tesisi de olan, çadır kuracak yeri de olan hemen büyük tesisleri bizim şu İSPA, İskender Turizm Şirketimiz sahip olsun. Kendi müesseselerimizde bu çeşit eğitim çalışmalarını yapalım, onu da temenni ediyoruz. İSPA Turizm Firmamız şehirler arası otobüs ıı, kursa ve işletse münasip olur mu diyor. İlgililere sunarız bu teklifimizi. Bu bir şey meselesidir yine. Uzmanların incelemesi meselesidir, hesap kitap meselesidir, efendim finans meselesidir. Bir otel fiyatı ne kadardır? Efendim problemler nedir? Onları düşünmek lazım. Sizlerin sözlerini de ticarete başladım. Elhamdülillah başarılı oldum diyor bir kardeşiniz. Sizden isteyeceğim ticaret esasında bayanlarla tokalaşma durumu söz konusu oluyor. Bu durumda ne yapmalıyız? <gülüyor> Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beyat alırken dahi hanımlarla musafaha etmemiştir. El tutmamıştır. Sünnet-i seniye Efendimiz'den gördüğümüz görenek budur. Biz şey yapacağız. Nasıl sakal bırakıyorsak, başkaları tıraş oluyor, biz sakal bırakıyoruz. Nasıl efendim kıyafetimizde özel durumlar oluyorsa, bilhassa hanımlarda, Beylerle de dikkat edebilenler, memuriyeti vesairesi dolayısıyla imkanları olanlar nasıl böyle mümkün olduğu kadar İslami olduğunu düşündüğü kıyafetleri efendim, giyebiliyorlarsa biz de davranışlarımızda da İslami olacağız. Yani düğünümüz de İslami olacak, selamlaşmamız da İslami olacak, herkes bizi bilecek. Ben askere giderken yüksek mühendis bir kardeşim dedi ki hanımını sakın askere götürme dedi götürmüyor ama kime bırakıyor Allah bana emanet etmiş yani çoluk çocuk, e, sorumlusu benim e, bıraktığım insanlara yük olacak yani e, hoca efendimize vesaireye ne şey yapacağım dedi ki yani orada komutanlar filan zorlarlar çok zor duruma düşersin akşam dans olur şey olur efendim toplantıya çağırırlar gitmediğin zaman onlar sıkıştırırlar filan dedi onu yapmışlar e, onun başına oğullarlar gelmiş sakın hanımını götürme dedi biz gittik. Nasıl gittik? Otobüsün altına iki tane böyle şeyler, Anadolu'da şeyler gibi yatakları, denkleri atıp beş kişilik aile olarak gittik ve askerlik yaptığımız yer de yani Ağrı'nın Patnos ilçesi. Yani. Ve ilk baştan beri tavrımızı Beni de ettik. Hiçbir şeye sakınmadık. Çünkü sakındığın zaman daha fena oluyor. Sakladığın zaman. Çok açık olduğun zaman herkes seni öne kabul ediyor. İçki içen anyaş bir binbaşı vardı. Efendim gelip bize dini mesele sorardı. Alay komutanı Şarübülle İlivenlihardı. Allah kurtarsın. Efendim beni çağırdı. Hocam diyor, alayımızda diyor kazalar çok oluyor. Acaba diyor kurban kestek, kanlarını her aracın önüne birer parmak sürsek e, kazalar engellenir mi? Dedim yani kanla kazaların engellenmesi arasında bir münasebet yoktur ama kurbanı Allah kabul ederse, dualarımızı kabul ederse kaza olmayabilir filan dedim. Yani size adapte oluyor insanlar. Siz tavrınızı yumuşak ve ama kararlı bir şekilde ortaya koyduğunuz zaman karşı taraf size adapte oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben el sıkmıyorum diye alıştırırsınız kendinize. Herkes de bilir. Bir defa tamam bu iflah olmaz. İslah olmaz. Bunun hali budur der. Efendim. E, o haliyle kabul eder. El sıkmak uygun olmuyor. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Sözü uzattığım için üzülüyorum. Ee, allah Teala Hazretleri hayırlara muvaffak eylesin. Cennetiyle cemali diye cümlenizi müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Zeynep.